Yapılan bir araştırma sonucunda Güney Okyanusu'nda yaşayan ispermeşet balinalarının küresel ısınmayla mücadelede önemli bir ortak oldukları ortaya çıktı. Balinalar dışkıları sayesinde her yıl 40 bin otomobilden çıkan miktarı eşit karbondioksit emisyonunu yok ediyor. Avustralyalı biyologlar 12 bin bu tür balinanın her birinin denize her yıl dışkılama yoluyla 50 ton demir bıraktıklarını ortaya koydu. Demir yüzeye yakın yerlerde yaşayan planktonlar tarafından yeniyor ve fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti emmiş oluyor. Dışkılamanın sonucu olarak balinalar her yıl 400 bin ton karbonu yok ediyor. Bu solunumla saldıkları karbondioksit miktarının iki katı. 200 bin ton karbondioksit neredeyse 40 bin otomobilden çıkan emisyona eşit. Balinaların dışkıları çok etkili çünkü sıvı formda ve deniz yüzeyine yakın yerde yayılıyorlar. Güney okyanusu balinalarını da tehdit eden balina avcılığı bu anlamda küresel ısınma ile mücadelede doğanın kendisinde var olan önemli bir parçayı da yok etmiş oluyor güzel canları alırken. Tabi sadece 40 bin arabayı notarize eden balinalara güvenmek yerine araba almamak ve toplu taşıma kullanmak gerçek çözüm onu da unutmamak gerek. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Güney Afrika Ulusal Parklar Sözcüsü, Alışılmadık soğuk havanın yağmur ve hissedilen sıcaklıkla bir araya gelerek nesli tükenmekte olan 600 penguenin ölümüne yol açtı. Güney Afrika Ulusal Parkları'nda yapılan açıklamada penguenlerin Eastern Cape bölgesinde Algoa körfezinde yer alan Bird Island'da son 2 günde soğuk ve nemli hava nedeniyle öldüğü belirtildi. Sözcü, penguenlerin birkaç haftalık ve en fazla 2 aylık olduklarını bu nedenle az tüylerinin hayvanları soğuk havadan korumak için yetersiz kaldığını kaydetti. Afrika penguenlerinin 1956 yılında yapılan sayımda 150 bin çift olduğu, geçen yıl yapılan sayımda ise sayılarının %80 azalarak 26 bin düştüğü düştüğüne dikkat çekirdi. Evet Afrika'da futbol devam ederken bir yandan da penguenleri düşünüp onlara da odaklanmamız gerekiyor galiba. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler, biyolojik çeşitliliğin hayatımızdaki önemini kutlamak için 2010 yılını Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı ilan etti. 2010 yılı 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü nedeniyle de açıklama yapan Tema Vakfı Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Doğan şunları söyledi. Toprağın oluşumu çok uzun bir süreçtir. 2 cm yüzey toprağının oluşumu için... 500 yıldan fazla zamana ihtiyaç vardır ve toprağın verimliliği toprak biyolojik çeşitliliğine bağlıdır. Buna rağmen ülkemiz her yıl 500 milyon ton, her saniye 16 ton tarım toprağını erozyonla kaybetmektedir. Ülke olarak zengin ve üretken topraklarımızı korumak için biyolojik çeşitliliğini ciddi tehditlerden korumamız gerektir. Ancak bu tehditlere rağmen Türkiye halen arazi kullanım planlamasını yapmış değildir. Bu nedenle tarım arazilerinin üzerinde sanayi tesisleri kurulmakta, ormanlar yakılmakta veya işgal edilip yapılaşmaya açılmakta veya tarlaya çevrilmekte sulak alanlar kurutulmaktadır. Tema Vakfı, 2010 yılı Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nde ülkeyi yönetenlere gelecek için arazi kullanım planlaması yapılması çağrısında bulunmaktadır. Tema Vakfı'nın hazırlanmasında ve yasalaşmasında önemli rol üstlendiği, 5403 sayıda toprak koruma ve arazi kullanım kanununun 10. maddesi de bu planlamanın yapılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla bir an önce bu arazi kullanım planlaması yapılarak Türkiye topraklarının ve tabii ki böylece biyolojik çeşitliliğinin korunması gerekiyor. Türkiye doğasını koruma görevini yerine getirmek yerine, doğayı yok eden icraatların sözcüsü haline gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye doğası için mücadele eden Doğa Derneği Başkanı Güvenek'ine dava açtı. Eken tüm uyarılara karşın bilerek ve ısrarla Türkiye'nin doğasını yok eden projelerin savunucusu haline gelen Çevre Bakanı Eroğlu için doğanın seri katili ifadesini kullanmıştı. Eroğlu 4 yıllık icraatı süresince yüzlerce derenin yok edilmesine neden olmuş. 200 bin'den çok yarısının yuvasını ...olan Havran Mağarası'nı sular altında bırakmış... ...Dicle gibi içinde milyonlarca hayvan ve bitki yaşayan... ...büyük nehirler üzerine baraj kurulması için sözcülük yapmıştı. Eroğlu imzası 2B, ormanların madenciliğe açılması... ...av günü sayısını arttıran merkezi av komisyon kararları... ...Alinoi ve Hasankeyf'in yok edilmesi... ...ve Türkiye'nin hemen hemen tüm dereleri üzerinde HES inşa edilmesi gibi... ...kamu vicdanını rahatsız eden sayısız kararın en önemli ortak faydası. Halbuki Greenpeace'e göre... İklim değişikliği çığırından çıkmadan engellemek için enerji devrimi yeterli. Bakan Eroğlu, hidroelektrik santrallerinin hiçbir çevresel ölçüde dayandırılmadan, halka rağmen ve ülkenin doğal ve kültürel zenginliklerini hiçe sayarak devreye alınmasını durdurmalı ve enerji devrimine ortak olmalı. O zaman kendisine katil değil, kahraman derler. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği